anda devreye girer abdest ve gusül ile özetlenebilecek taharetin veya necasetin giderilmesiyle ilgili taharet emrinin nedeni nedir haram olan yapılması haram olan işleri mübah hale getirmektir cünübün Abdest sizin e, Kur'an-ı Kerim'e tutması, cünübün mesela Kur'an-ı Kerim'e tutması haramdır. Gusül abdesti alarak haramı mübah hale getirir. Abdest sizin namaz kılması e, haramdır. Abdest alarak namaz mübah hale gelmiş olur. Eğer e, farz bir namaz kılınacaksa mesela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 Kur'an'da meşhur eee Maide suresinin ayeti celilesi 5. ve 6. ayeti. İzâ kumtum min's-salâti fa-uslû ve eydîkum ilal-marâfiqi vemsahû ilal bu ayet abdestin delilidir. Yine Maide suresinin eee 6. ayeti. Vu in kuntum junûben fa tertemiz olun ve inküntüm cünüben fattahharu bu ayette guslün delilidir sünnette de hadisi şerifler çok yoğun bir şekilde var abdestle ilgili ile ilgili çok hadis şerif var ama bunların bir kısmı faziletini sevabını anlatıyor Ebu Teavud Tirmizi İbn-i Mace Darakutni'nin de rivayet ettiği Meşhur hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur: "Miftahu salati tuhuru Namazın açılışı temizliktir. Buradaki temizlikle kastı nedir aleyhisselam Efendimizin? Herhalde süpürgeyle alıp süpürmek değil abdesti kast ediyor. Ümmeti Muhammed'in icmağı da vardır dedik. Ee, bu ne demek oluyor peki? Kur'an var.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 Bu artık temiz değil. Bu beşinci madde çok önemli. Eğer küçük bir kovadan havuzdan söz ediyorsak onun ölçüsü 5 çarpı 5. 25 metrekarelik bir alan olacak. 60-70 santim derinliği olacak. Ondan aşağı kalana küçük diyoruz. İçine bir şey düştü mü boşaltılacak o su. Pis şeyleri göreceğiz sonra nelerdir pis. Hayır. Büyük suysa 80 metrekarelik bir havuz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 akıcı sular, yani dere gibi olan, deniz gibi olan sular yahut da büyük havuzlar tat, renk, koku gibi özelliklerini kaybetmedikçe e, temizlik yeteneğini de kaybetmezler. Kaybettiği zaman, kaybetme tabii. Bir de cüz'i kaybetme var. Mesela şöyle diyelim. Yahu bu derenin suyu kokuyor mu, kokmuyor mu? Bakıyorsun burnunla kokmuyor.